92. Ayet Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir. Hasan-ı Basri Allahu Sirrahu der ki bir kimse sevdiği yanındaki tek bir hurmaya bile Allah rızası için sadaka olarak verse, bu ayetteki bir iyiye mazhar olur. 93. Ayet Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in, Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında, İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız, asıl Tevrat'ı getirin de, onu güzelce okuyun. Yoksa, haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. Yahudilerin, Peygamber Efendimiz'e, hem İbrahim dininden olduğunu söylüyorsun, hem de deve eti yiyor, deve süt içiyorsun. İbrahim bunları yapmazdı demeleri üzerine, bu ayetinde. 94. Ayet Artık kim bundan sonra da, haram ve helal hakkında, Allah adına yalan uydurursa, işte onlar, zalimlerin, ta kendileridir. 95. Ayet Ey Muhammed! De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Helal ve haramlar, emir ve nehiler, onun bildirdiği gibidir. Artık onların değil şirkten uzak, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi. O, tevhid dininden de. O, hem çeşitli güçlerin simgeleri olan putlara tapmayı, hem de insanları hak düzenine karşı gelmeye çağıran tağutları reddetmişti. Çünkü tağutlar, Allah'ın emrine aykırı emir verip hüküm koyarlar, böylece kendi kendilerine birer Rab, ilah olmuş olurlar. 96. Ayet Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet, ilk mabet, Mekke'deki Kabe'dir. 97. Ayet Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı haç etmesi Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddeder de Küfre saparsa küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstahanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. 98. Ayet De ki, ey ehli kitap, Allah yaptığınız her şeyi görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? 99. Ayet De ki, ey ehli kitap, Artık İslam'ın gerçekleri gösteren bir din olduğunu görüp bildiğiniz halde niçin onu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İslam'ın karşısında olanlar veya bunu açıkça söyleyemeyenler hep bu yolu izlemişler. Onu modernlikten geri koyan bir din olarak ya da Yahudilik veya Hristiyanlığın taklidi gibi göstermeye çalışmışlardır. 100. Ayet Ey iman edenler! Eğer kitap verilen Hristiyan ve Yahudilerden herhangi bir gruba uyarsanız, onların İslam'a aykırı hallerini ve yaşayış şekillerini, plan ve programlarını benimseyip, kendinizi onlara benzeme ve beğendirme tavrına ve yarışına girerseniz, İyi bilin ki onlar sizi ve neslinizi imanınızdan ve manevi değerlerinizden koparıp birbirinize hasım yapar sonra küfre kafirliğe döndürürler. 101. Ayet Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve içinizde de O'nun Resulü bulunduğu halde nasıl küfre kafirliğe saparsınız? Kim küfürden sakınıp Allah'ın dini İslam'a sımsıkı sarılırsa, muhakkak o doğru bir yola iletilmiş olur. 102. Ayet Ey iman edenler! Gücünüz nispetinde Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Rabbimiz bu ayeti kerimede kendisine iman edenlere hayatın gayesiyle ilgili en önemli ikazlardan birini yapmaktadır. Allah'tan gereği gibi korkmak ve İslami bir yaşayış içinde ölmek son derece mühimdir. Bunun içindir ki Allah'ı gereği gibi tanıyan ve O'na saygı duyanlar iman ve salih amelle yaşarlar. Küfür, şirk ve tağut belasına karşı sarsılmazlar, eğilmezler ve şeytanın oyununa gelmezler. Allah'ın bu emri karşısında müminler, Müslümanca ölmeyi gaye bilirler. Müslümanca yaşayıp ölmek, ferdin kendi iç dinamiklerini ve yaşantısını İslam'a uygun hale getirmekle beraber, bunun yanında kendi içinde bulunduğu toplumun da yalnız diliyle Müslümanım demesi değil, Müslümanca yaşamayı isteyen ve yaşayan bir toplum olması da bunu kolaylaştıran sebeplerden olur. Yüce Allah da bunun için aşağıdaki ayetle başka türlüsü olmayan bir hareket tarzını bildirmektedir. 103. Ayet Hepiniz toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onu hayata hakim kılın. İhtilaf ve tefrikaya düşüp, fert fert, grup grup parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki İslam nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kabileler idiniz de Allah kalplerinizi İslam'da birleştirdi. İşte O'nun yani İslam dini nimetiyle hepiniz kardeş oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi İslam ile O kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz. 104. Ayet İçinizden herkesi hayra çağıran, iyiliği, meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli emreden ve kötü olandan men eden bir ümmet, bir topluluk olsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir. Bu topluluk, ilmiyle Allah'ın rızasına uygun amel eden, ulema ve ümerayla ile ona maddi ve manevi destek veren cemaat veya cemiyetlerden oluşur. 105. Ayet Ey müminler! Siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, Parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için kıyamette çok büyük bir azap vardır. 106. Ayet O günde bir takım yüzler ağıracak, bir takım yüzler de kararacak. Yüzleri kararanlara gelince, onlara iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini tanımayıp inkara küfre saptınız ha... İşte küfre sapmanıza inkar etmenize karşılık azabı tadın denilecek. 107. ayet. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içinde cennettedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 108. ayet. Ey Muhammed, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçeği bildirmek üzere okuyoruz. Allah, alemlere hiçbir surette zulmetmek, haksızlık etmek istemez. 109. Ayet Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Bütün işler hesap için ancak Allah'a döndürülür. 110. Ayet Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Eğer ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar da sizin gibi iman etmiş olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. Gerçi onlardan bir kısmı iman etmişlerdir. Fakat onların pek çoğu dinden sapmış kimselerdir. Hayırlı bir ümmet olma özelliğine sahip olabilmek için ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Allah'ın emir ve yasaklarını onun bildirdiği şekilde bilmek, hayat ve hareket tarzını onlara uygun hale getirmek ve gücü nispetinde bunun yaptırımı için seferber olmak gerekir. Peygamberimiz kim bir kötülüğü görürse eliyle, buna gücü yetmezse diliyle engel olsun. Buna da gücü yetmezse onu yapana kalbiyle buz etsin. Bu da imanın en zayıfıdır buyurmuştur. 111. ayet Ey Müslümanlar o dinden sapanlar ve İslam karşıtı olanlar eziyet etmenin dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşacak olurlarsa da geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. 112. ayet Onlar yani Yahudiler nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah'ın ahdine ve mümin insanların ahdi ve himayesine sığınanlar hariç üzerlerine zillet, aşağılık damgası vurulmuştur. Artık onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik ve aşağılık damgası vuruldu. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu da onların asi olmalarından ve haddi aşmalarındandır. 113. Ayet Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içlerinden artık Müslüman olup Allah'ın emirlerini tutan, gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan ve secde edenler vardır. Ayetteki kayme kelimesine Allah'ın emirlerini tutan manası verilmiştir. 114. Ayet Bunlar gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar Allah katında iyilerdendir. Yahudi hahamları ve ehli kitaptan birçoğu içlerinden Abdullah bin Selam radıyallahu anh ile birlikte İslam'a girenlere karşı siz en kötü insanlarsınız. Bu dine girmekle kendinizi yazık ettiniz demişlerdi. 115. ayet. Yaptıkları hiçbir iyilik asla inkar edilmeyecek, mükafatı verilecektir. Allah takva sahiplerini emirlerine uygun yaşayanları çok iyi bilendir. 116. ayet. O küfre sapan, inkar edenlere gelince onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine asla fayda vermeyecektir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar hep orada kalacaklardır. 117. Ayet Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hali, kendi kendilerine zulmetmiş bir topluluğun, ekinlerini vurup da onu mahveden, dondurucu soğukluktaki bir rüzgarın haline benzer. Sadaka ve hayırlarının ahirette kendilerine hiç faydası olmaz. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. İşte inançsızların inkar rüzgarı, iyilik ve hayır namına ne varsa hepsini mahveder. Ahirette ellerini boşa çıkarır. Ancak o şeyler bu dünyada bir gösteriş ve övünmeden ibaret kalır. 118. Ayet Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş ve dost edinmeyin. Çünkü onlar sizin dininizi ve düzeninizi bozmaktan geri durmazlar. Daima size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikaten onların aşırı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır. Gönülde gizledikleri kin ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetlerimizi böylece açıkladık. 119. Ayet İşte siz müminler öyle kimselersiniz ki onlar Allah'a ve İslam'a karşı cephe alanlar sizleri sevmedikleri halde siz onların peygamberlerini tasdik edip sever ve bütün kitaplara inanırsınız. Onlar ise ancak size rastladıkları zaman iman ettik derler kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfke ve kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. Resulüm de ki: Öfkenizden ölün, geberin. Şüphesiz Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Ayeti kerimedeki kitap Kur'an anlamına geldiği gibi bütün ilahi kitaplar manasına da gelmektedir. Allah'a iman edenler, O'nun bütün kitaplarına, Kur'an'ın tamamına inanır ve Onu hayatlarına hakim kılarlar. Münafıklarsa işlerine geldiği şekilde inanırlar veya inanır gözükürler. Ehli kitap sadece kendi kitaplarına inanır, kafirlerse hiçbir kitaba inanmazlar. Yukarıdaki iki ayetten anlaşıldığı üzere, münafıkların gayesi ve planı, Müslümanların yanında onlardan menfaat elde etmek ve onların sırtından geçinmek için Müslüman gözükmek, diğer taraftan onları dinlerini yaşamak istemelerinden dolayı sıkıntıya sokmak veya sıkıntılarına, imkanlarına rağmen seyirci kalmaktır. 120. Ayet Size bir iyilik dokunursa, onlara içten içe fenalık gelir, sıkıntı basar. Size bir kötülük, sıkıntı dokunursa, onunla sevinirler. Eğer sabreder, Allah'ın emrine uygun yaşarsanız, onların hilesi size hiçbir şekilde zarar vermez. Elbette ki Allah'ın ilmi ve kudreti onların yaptıklarını kuşatmıştır. 121. Ayet Ey Muhammed! Hani vaktiyle sen, Medine'de savaş için durulacak elverişli mevzilere müminleri yerleştirmek üzere, Ailenden sabah erkenden ayrılmıştım. Allah sözlerinizi hakkıyla işiten ve niyetlerinizi bilendir. 122. Ayet Hani Uhud gazvesinde sizden iki bölük, Allah kendilerinin yardımcısı olduğu halde korkuya kapılıp ordunun iki kanadından geri çekilmeye niyetlenmişti. Halbuki müminler ancak Allah'a güvenip, Dayanmalıydılar. Hazreç kabilesinden Selemoğulları ve Evz kabilesinden Harisoğulları. 123. Ayet Muhakkak ki Bedir gazvesinde siz asker ve silah bakımından daha zayıfken Allah size yardım etmiş ve zafer vermişti. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki şükretmiş olasınız. Bedir Medine'nin 151.6 kilometre güneybatısında Mekke-Suriye yolu üzerinde bir köydür. Bedir Savaşı Hicri 2, Miladi 624 yılında Ramazan Mart ayında olmuştur. 124. ayet. O vakit sen Bedir'de müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetişmez mi diyordun. 125. ayet. Evet eğer sabreder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız ve bu arada onlar yani düşmanınız hemen üstünüze geliverirse, Rabbiniz size nişaneli, özel işaretli, teçhizatlı beş bin melekle yardım eder. 126. Ayet Allah bunu size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yapmıştır. Yardım Zafer ancak mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. 127. Ayet Bir de Allah bu yardımı size, inkar edenlerin bir kısmını veya ileri gelenlerinin başlarını kessin yahut onları perişan etsin de geri kalanlar umutsuzluk içinde geri dönsünler diye yaptı. Bedir gazvesinde Allah'ın yardımıyla kafirlerin ileri gelenleri ve reislerinden yetmiş tanesi öldü. Bir o kadarı da esir edildi. Orduları bozguna uğradı. 128. Ayet Kullarımın işinden hiçbir şey sana ait değildir. Sen sadece tebliğ edici ve uyarıcısın. O Allah ya onların tevbelerini İslam'a girmekle kabul edecek veya zalim, müşrik olduklarından onlara azap edecektir. 129. Ayet Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini lütfuyla bağışlar, dilediğine adaletinin gereği olarak azap eder. Allah çok bağışlayandır ve çok esirgeyendir. 130. Ayet Ey iman edenler! Ribayı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 30. sure 39. ayetlerle faizin her türlüsü ve batıl kazanç yasak edildiğinden artık burada da azı yenilebilir gibi mevhumu muhalifi aksi mananın anlaşılması söz konusu olamaz. 131. ayet Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının 132. ayet Allah'a ve peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız 133. ayet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 Takva sahipleri yani Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar dünya malına karşı olan tutumlarında çocukluk safhasını geçmiş fazilet safhasına ulaşmıştır. Çünkü çocukluk safhasındaki insanlar ihtiyacı olsun olmasın azıcık fayda umduğu şeyi elde etmek için çırpınırlar ve onu elde etmeyince rahat edemezler. Açgözlü ve bencildirler. Elindekini kimseye vermemeye ve göstermemeye çalışırlar. İkinci safhadakiler gözünü dünyaya dikmeyip kanaate ulaşanlardır. Üçüncü safhadakiler takva sahipleri olup maddeye bağlılıktan kurtulup İslami ölçüde kendisine yetecek olandan fazlasını Allah rızası için bollukta ve dağlıkta sarf ederler. İşte bunlar musinlerdir. Mevlana bu durumu şöyle ifade eder. Süt emen çocuk dadıdan vazgeçti mi yemek yemeye başlar. Artık onu bırakır gider. Sen topraktan biten taneler gibi yerin sütüne, maddesine bağlanmış, ona alışmışsın. Kalplerin gıdasına alışta bu sütten kesilmeye bak. Yoksa ot gibi ayağın yere bağlı, hakikate erişemez de bir yerle başını sallar durursun. Takvaya ve ihsana ulaşamaz, çürüyüp gidersin. 135. Ayet Ve yine onlar çirkin bir iş işledikleri veya günahlarla kendilerine zulmettikleri zaman,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 Böyle iyi amel yapanların mükafatı ne güzeldir. 137. ayet. Sizden evvel nice olaylar ve şeriatler gelip geçti. Yeryüzünü dolaşında peygamberlerini ve getirdiklerini yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. 138. ayet. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. 139. Ayet Ey müminler! Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten müminseniz, düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. 140. Ayet Eğer siz Uhud'da yara aldıysanız,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 bir de Allah'ın müminleri seçerek günahlarından temizlemesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. 142. ayet. Yoksa Allah içinizden cihat edenleri ayırt edip ortaya koymadan, sabır ve sebat edenleri belirleyip meydana çıkarmadan kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? 143. ayet. Andolsun ki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 Uhud gazvesinde Müşrik Abdullah bin Kamia'nın attığı taşla Resulullah'ın mübarek yüzü yaralanmış, dişi kırılmıştı. Bunun üzerine o, onu öldürdüm diye yalan yaymıştı da bu yüzden ashab banaya kapılmıştı. Bunun üzerine bu ayet indirildi. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, başta Hazreti Ömer olmak üzere sahabi müthiş bir üzüntü içindeydi ki, Hazreti Ebu Bekir bu ayeti okuyunca hepsi gerçeğe kabullenip sakinleştiler.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 Mücahit radıyallahu anha olmak üzere dokuz sahabe bu manayı vermişlerdir. süfyan Sevri, Rabbe kul olanlar, Allah erleri, abdur Rezak da Hasan'dan rivayetle mutlaki alimler diye tefsir etmişlerdir. 147. Ayet Onların bu anlardaki sözleri Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. ''Savaşta ayaklarımızı sabit kıl, bize dayanıklık ver ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et, zafer ihsan demekten başka bir şey değildi. 148. Ayet İşte bu yüzden Allah onlara hem dünya nimetini, mükafatını hem de ahiret sevabının güzelliğini, cennetini ve nimetlerini verdi. Allah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 Halbuki Mevla'nız, sahip ve yardımcınız ancak Allah'tır. O halde ancak O'na itaat edin, O yardımcıların en hayırlısıdır. 151. Ayet Hakkında Allah'ın hiçbir delil getirmediği put ve tabulaştırdıkları şeyleri Allah'a eş koştuklarından, onları ilah haline getirdiklerinden dolayı küfre sapanların kalbine,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 sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkârdır. Uhud gazvesinde aynen gediğine yerleştirilen nöbetçi okçular düşmanın bir an bozulması üzerine ganimet alınıyor zanlıyla Resulullah'tan emir gelmeden çoğu ganimet için yerlerini terk etmişlerdi. Mekkeli müşrikler de hemen oradan geçerek Müslümanları arkadan sarmışlar ve Müslümanlar bunun üzerine birden panaya kapılmışlar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 ne de başınıza gelen musibete üzülmemeniz için size keder üstüne keder verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonunda Müslümanlar savaşı kazanmasalarda Allah'ın bağışlamasıyla tekrar toparlanıp mutlak bir bozgundan kurtuldular ve müşrikleri Mekke'ye doğru kovalatılar. 154. Ayet Sonra Uhud gazvesinden kesin zafer elde edememe kederinin arkasından,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 Allah'ın gönlünüzdeki ihlas ve fitne gibi şeyleri yoklaması ve kalplerinizdeki vesveseleri temizlemesi içindir. Allah, sinelerdekini hakkıyla bilicidir. 155. Ayet Uhud gazvesinde iki topluluk karşılaştığı gün, içinizden geri dönüp gidenlerin işledikleri hatanın bir kısmından dolayı şeytan, ayaklarını kaydırmak istemişti. Tevbe etmeleriyle şüphesiz Allah onları affetti. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir, cezada acele edici değil, mühlet vericidir. 156. Ayet Ey iman edenler! Siz sefere çıktıkları veya savaşa gittikleri zaman ölen kardeşleri için eğer yanımızda olsalar ölmezler ve öldürülmezlerdi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 Onların yaşayıp da toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. 158. ayet. Andolsun ki sizler ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. 159. ayet. Ey Resulüm, genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın.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 eğer Allah yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet Allah ve Resulüne bağlılıktan ayrılır da o da sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edecek kim olabilir? Öyleyse müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. 161. Ayet Bir peygamberin ganimete, ümmetin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 Ayet bu olay üzerine nazil oldu. 162. Ayet Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? O ne kötü bir dönüş yeridir. 163. Ayet Onlar, Allah rızasını kazanmada ve fazilette Allah katında derece derecedirler. Allah, onların yaptıklarını görmektedir. 164. Ayet Hakikaten Allah, müminlere büyük bir lütufta bulundu da, kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Halbuki onlar, bundan önce hiç şüphesiz açık bir sapıklık içindeydiler. Ayet-i Kerime'deki hikmet, Allahü Teala'nın Resulüne indirdiği Kur'an'ın hükümlerini, gizli ve ince manalarını anlama, onu yaşama, onunla hükmetme ve onu uygulama ilmidir. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetiyle ortaya koymuştur. Kendisi de, şüphesiz bana bir kitap ve onunla birlikte bir benzeri, açıklama ve uygulama ilmi verilmiştir, buyurmuştur. Buhari'de de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bütün ümmetim cennete girecek, ancak sünnete hesaba katmayanlar giremeyecekler.'' buyurmuştur. Yüce Allah da Kur'an'da ona itaati emretmiştir. Bir de İmran bin Husayn ''Kur'an'dan başkasından bahsetmeyin.'' diyen adamı, ''Namaz, zekat ve benzeri hükümleri nereden öğrendin?'' diyerek meclisten kovmuştur. 165. Ayet Bedir gazvesinde Kâfirlerin başına musibetin iki katını getirdiğimiz halde Uhud gazvesinde size bir kat musibet gelince mi peygamber bizimle beraber ve bizde Müslüman olduğumuz halde bu nereden geldi dediniz? De ki, o bela kendi tarafınızdan ve peygambere itaat etmeyişinizdendir. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Bedir gazvesinde müşrikler 70 ölü ve 70 esir vermişler. Uhud gazvesinde ise Müslümanlardan 70 şehit verilmiştir. 166 ve 167. ayetler. Ey müminler, iki topluluğun Uhud gazvesinde karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın gerçek inananları ayırt etmesi ve münafıklık yapanları meydana çıkarması içindi. Münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya düşmana karşı savunmada bulunun denildi de eğer biz savaş etmeyi bilseydik elbette arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar ağızlarıyla inanıyoruz diye kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların kalplerinde gizlediklerini Pek iyi bilendir. 168. Ayet da savaşa gitmeyip evde oturanlar da savaşta ölen kardeş ve yakınları hakkında eğer bize itaat edip Medine'de kalsalardı ölmezlerdi demişlerdi. Onlara de ki eğer doğru sözlü iseniz ölümü kendinizden geri çevirin. 169. Ve 170. Ayetler Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Hem de Allah'ın kendilerine lütfettiği şehitlik rütbesine kavuşmaları sebebiyle sevinç içerisindedirler. Arkalarından henüz kendilerine şehit olarak katılmamış olanlara da Hiçbir korku ve üzüntü olmayacağını müjdelemek isterler. 171. Ayet Yine onlar Allah'ın nimet ve ihsanı ile ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceği müjdesi ile de sevinirler. 172. Ayet O müminler yara aldıktan sonra müşrikleri kovalayıp geri püskürtmek için Allah ve Resulünün çağrısına uyanlardır. İçlerinden iyilik yapanlar ve muttaki olanlar Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahtan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. 173. Ayet Onlar Allah ve Resulüne bağlanmış öyle kimselerdi ki, halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu topladılar. O halde onlardan korkun deyince bu söz onların imanlarını artırdı da Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler ve sefere çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 70 kişi Ebu Süfyan'ın Uhud'dan sonra yıl dönümünde Bedir'de çarpışalım dediği yere gitmiş fakat Ebu Süfyan geleceğine dair şaya çıkarmasına rağmen yüreğine korku düştüğünden gelmemişti. 174. Ayet Öyle oldukları içindir ki kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan hem Allah'tan nimet olan sağlık ve selametle hem de ticaret yapıp bollukla Bedir'den geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. 175. Ayet O şeytan ruhlu ancak sizi kendi dostları olan müşrik ve kafirlerle korkutur. Eğer gerçek mü'minseniz onlardan korkmayın. Benden korkun. Medine'li Müslümanlara korku vermek ve propaganda yapmak için gönderilen Nuhaym adlı kişi veya şeytanın bizzat kendisi. 176. Ayet Resulüm, İslam'a sırt dönüp küfre doğru koşanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Aksine sadece kendilerine zarar verirler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemeyi diliyor. Onlar için büyük bir azap vardır. 177. Ayet İman karşılığında küfrü satın alıp değişenler, şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. 178. Ayet Küfre sapanlar, onlara mühlet vermemizin kendileri hakkında hayırlı olduğunu asla sanmasınlar. Onlara, ancak günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz. Onlar için zelil ve perişan eden bir azap vardır. 179. Ayet Allah müminleri içinde bulunduğunuz şu iyinin kötünün ayrılmadığı durumda bırakacak değildir. Nihayet pis olanı temizden, münafık ve kafiri samimi olandan ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer, gaybtan onu haberdar eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine inanın. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için çok büyük bir mükafat vardır. 180. Ayet Allah'ın lütfü ile kendilerine bol bol verdiği şeyde infak etmeyip cimrilik yapanlar, asla bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için bir şerdir. Allah'ın verdiğini Allah için verme konusunda cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet gününde boyunlarına ateşten halka halinde geçirilir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır, bütün mülk O'nundur. Her şey yine O'na kalacaktır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Yahudi kabilesi ben Kaynuka'nın ileri gelenlerinden Fenhas, Resulullah'ın kendilerini İslam'a davet mektubuna karşı Allah'a ihtiyaçları olmadığını kastederek, biz zenginiz demişti. Sonra korkusundan inkar etti ama bütün gizlilikleri bilen Allah bunu Resulüne şu ayetle bildirmiştir. 181. Ayet Allah fakirdir. Biz zenginiz diyen Yahudilerin sözünü Allah elbette işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberlerini öldürmelerini yazacağız ve onlara tadın o yakıcı azabı diyeceğiz. 182. Ayet İşte bu azap kendi yaptığınız günahların karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. 183. ayet. Allah bize gökten mucize olarak inen bir ateşin yiyecek yakı vereceği kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmememizi Tevrat'ta emretti diyen Yahudilere de ki: Elbette benden önceki rasuller size açık delil ve mucizelerle beraber dediğinizi de getirmişti. Eğer doğru sözlü iseniz Niçin onları öldürdünüz? Yahudiler, Hazreti Yahya, Şuayt ve Zekeriya'yı öldürmüşler, Hazreti İsa'yı da öldürmek istemişlerdi. 184. Ayet Ey Resulüm! Şimdi onlar senin nübüvvetini yalanlarlarsa üzülme. Çünkü senden evvel açık delil ve mucizeler, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştır. 185. Ayet Her canlı nefis ölümü tadacaktır. Ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılıkları ancak kıyamet günü tas tamam verilecektir. O gün kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ancak aldatıcı bir meta, geçici zevk ve faydalanmadan ibarettir. 186. ayet. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız Elbette bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. 187. Ayet Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden, onun hükümlerini mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar o sözü önemsemeyerek kulak ardı ettiler ve ona karşılık az bir paha olan Dünyalık menfaati aldılar. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. 188. Ayet Yapıp ettikleri ile şımaran ve yapmayıp yanılttıkları şeylerle övülmeyi sevenleri hesaba katma. Sakın onların azaptan kurtulacakları bir yerde bulunacaklarını da sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır. 189. Ayet göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Bu böyleyken, mutlak hakimiyeti Allah'tan başka varlıklara atfetmek, onları Allah'a denk duruma getirmek şirktir. 190. Ayet Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, Aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Aklı selim günahlarla veya tevhid'i bozan şeylerle kirlenmemiş, vahiy ile bileşen buna göre düşünebilen, nefsin esiri olmayan akıl anlamındadır. 191. ayet. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken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 aşağılık ve perişan edersin. Küfre, şirke ve asiliğe saparak azabı hak etmiş zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. 193. Ayet Ey Rabbimiz! Gerçekten biz, Rabbinize inanın diye çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ve canımızı iyilerle beraber al. Ayet-i Kerime'deki Rabbinize iman edin çağrısına kulak verip gönül açanlar tam bir teslimiyetle iman ettik demişlerdir. Bu çok mühim bir olaydır. Küfür, şirk ve tağutların hakim olduğu bir çağ ve toplumda onları terk edip Allah'a kesin teslimiyetle iman etmek ve Resulü ile beraber olmaya karar vermek karanlıktan aydınlık çağa geçmek demektir. Çünkü cahiliye müşrikleri hem Allah'a inanıyorum diyorlar, hem de put heykellerin önüne gidip sığınma, yaranma ve bağlılık tazimleri gösteriyorlar. Masullerinden, gelirlerinden yarısını onlar için, yarısını da Allah için pay ediyorlar, işlerini de tağutla hallediyorlardı. Bu ve benzeri ayeti kerimeler aynı zamanda Allah'a imanla teslim olanların yapacağı dua ve niyaz şekillerini öğretmektedir. 194. Ayet Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerin vasıtasıyla vaad ettiğin sevabı ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Elbette sen sözünden asla dönmezsin. Derler. Bu ayetler Allah'ı yapılacak duanın ilahi bir örneği ve ifadesidir. Caferi Sadık radıyallahu an kim bir derde veya musibete griftar olur veya olacağından endişe eder de beş defa Rabbenâ derse, Allah o kişiyi lütfüyle selamete çıkarır, demiş ve sonra da bu ayetleri okumuştur. Hasan-ı Basri de bunu teyit eder. 195. Ayet Bunun üzerine Rableri onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben elbette sizden erkek ve kadın ayırmaksızın hayra çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Sizler hep birbirinizden hasıl olmasınız. İşte dini için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin mutlaka günahlarını örteceğim ve elbette onları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah ise sevabın, ödülün en güzeli katında olandır. 196. ayet Küfre sapan, inkar edenlerin görünüşte refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bazı müminlerin, bazı müşriklerin ve inkarcıların geniş maddi imkanlar içinde olduklarını görüp, onlar huzur içinde, bizse sıkıntı içindeyiz demeleri üzerine, Yüce Allah gerek peygamberin şahsında burada, gerek diğer ayetlerde, müminlerin izleyecekleri hareket tarzını açıklamaktadır. Buradaki hitap, peygamber efendimizin şahsında bütün müminleredir. 197. Ayet Bu inanmayanların refahı, pek kısa bir faydalanma ve eğlence, sonra varacakları yer cehennemdir. O, ne kötü duraktır. 198. Ayet Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar için alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah'ın bir ikramı olarak orada ebedi kalacaklardır. Allah katında olan nimetler iyi insanlar için daha hayırlıdır. 199. Ayet Gerçekten Ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a size indirilen Kur'an'a, kendilerine indirilen kitaplara, Allah'a büyük bir saygı duyarak inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere dünyalık menfaate satmazlar. İşte onlara Rableri katında mükafatlar vardır. Elbette Allah hesabı çok çabuk görendir. 200. Ayet Ey iman edenler! Nefsinizin arzularına, çeşitli zorluklara, her türlü düşmanlarınıza karşı dayanın. Sabır ve sebat yarışına girin. Murabıt olun, nöbet halinde imiş gibi bekleyin. Cihada hazırlıklı olun ve Allah'tan korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. En-Nisa Suresi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 Eğer yine o kadınlar arasında da mühim olan huzur ve adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman bir tane ile veya varsa sahip olduğunuz cariye ile yetinin. Bu sizin adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ayet-i Kerime'deki birden fazla evlenme emir değil, ruhsattır. Ancak kadındaki sağlıkla ilgili mahzurdan veya erkeğin bedeni, Ruhi ihtiyacının gerektirmesi halinde ya da harf ve benzeri hallerde kadınların artması durumunda, doğuda ve batıda aile ve toplumu bozan nikahsız yaşamanın, zinanın önlenmesi ve neslin temiz olarak korunması için getirilen bir izindir. Yoksa verilen bu ruhsat keyif ve eğlence için değildir. Normal şartlarda kadın, gelecek kadına katlanmaya veya bir arada olmaya zorlanamaz. 4. Ayet Nikahladığınız kadınlara mehirlerini bağış olarak cömertçe verin. Eğer nikahlandığınız kadınlar ondan size gönül hoşluğu ile bir şey bağışlarsa onu da afiyetle yiyin. Mehir, örfe uygun olarak erkeğin gücü nispetinde kadına verilmesi gereken nikah bedelidir. Mehrin verilmesi kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Beşinci ayet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 Haksız olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş, doldurmuş olurlar. Onlar, Allah'ın dilediği kadar çılgın bir ateşe gireceklerdir. 11. Ayet Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının kızın hissesinin iki misli miras vermenizi emreder. Eğer geride kalan çocuklar iki ve ikiden fazla kız iseler,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 Bu hisseler Allah tarafından konulmuş farz paylardır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir ve hüküm ve hikmet sahibidir. Buradaki tavsiyeler emir hükmünde olduğu için bu anlamı verdik. Ölenin eşi mirasçı kalmışsa onun hissesi dörtte birdir. Kalan babasınındır. Cahiliye devrinde miras yalnız erkek evlada kalırdı. İslam miras hukukundaki hisse dağıtımı ise sorumluluk yüklenenler arasındaki dengeleme esasına göre yapılmıştır. Çünkü İslam aile hukukunda evlenirken mehir verecek, düğün masraflarını yapacak, ev tutacak ve gereğinde iş kuracak olan erkektir. Evlendikten sonra da gerek eş ve çocuklarına gerek muhtaç olan yakın akrabaya bakacak, nafaka verecek olan yine erkektir. Kadınsa bunlardan sorumlu değildir. Hatta Mehri ve babasından aldığı mirası da kendisine aittir. İşte kadın yeteri kadar korunduğundan dolayı mirasta erkeğin hissesi, kadının hissesinin iki misli olmuş ve denge sağlanmıştır. Kız çocukları anne ve babalarına mirasçı olduklarında böyledir. Bunun dışındaki bir takım miras işlerinde erkek kardeşiyle aynı aldığı yerler de vardır. Mesela kadınlar eshabı ı ferais yani pay sahipleri olarak, 8-9 yerde pay sahibidir. Erkeklerse 3-4 yerde pay sahibidir. Sadece bir yerde erkek evlatlar kız evlatların iki payına sahiptir. Kadınlar genel olarak mirastan çeşitli konumlarda daha çok hak sahibi olurlar. Yine ölenin anne ve babası da mutlaka mirastan pay alırlar. Bu da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 kim de Allah'a ve peygamberlerine isyan eder ve onun hükümlerine karşı sınırlarını aşarsa, Allah, onu ebedi kalacağı ateşe koyar, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Görüldüğü gibi bu ayetlerde Yüce Allah, mirasın taksimiyle ilgili hükümleri tekrar tekrar teyit etmekte ve bunları uygulamanın Allah'a, peygambere ve ahirete inanmanın bir gereği olduğunu bildirmektedir.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 fuhuş yapanlara karşı içinizden bunu ispat edecek dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederse, o kadınları ölüm gelip alıncaya veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde göz altında tutun. Artık onunla ilişkiyi kesip topluma karıştırmayın. Bu, İslam'ın başlangıcındaki cezadır. Müfessirlerin çoğu Kadınlara gösterilecek olan yol hakkında Nur suresi 2. ayeti esas almaktadır. Buradaki konu kadınlar arası sevicilik, lezbiyenlik değildir. Eğer böyle olsaydı yol gösterinceye kadar ifadesi olmazdı. 16. Ayet Sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin, baskı yapın. Eğer onlar tevbe eder de uslanırlarsa artık onlara eziyetten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah, tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Mücahit ve diğerlerine göre birinci ayette evli olan ve olmayan kadınlar, ikincisinde evli olan ve olmayan erkekler olarak ifade edilmiştir. Bu da İslam'ın başlangıcındaki örfe göre ceza şeklidir. Bazı müfessirler ikinci ayet için erkeğin erkekle münasebeti demişlerse de bu olamaz. Çünkü bu hususta iki erkeğin öldürülmesi hakkında hadis vardır.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 Eğer onlardan hoşlanmazsanız sabredin ve bilin ki Allah'ın onda çok hayır takdir ettiği bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Ya o sevceler derecesinin artmasına vesile olur, ya onlardan salih evlatlar doğar ya da herhangi bir vesileyle aralarında yeni bir muhabbet başlar. Cahiliye devrinde ölen bir kişinin kan akrabası, malın mirasçısı olduğu gibi dul kalan karısına, Kadın istemese de miras malı gibi mirasçı olurdu. İsterse mehir vermeden kendisi alır, isterse ilk mehriyle başkasıyla evlendirip mehrini kendisi alır veya malından istifade etmek için evlenmekten men ederdi. İşte Kur'an bu adeti yıkmış, kadına evlenmede hürriyet getirmiştir. 20. Ayet Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz, onlardan birincisine yüklerle,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 Nesepten dolayı haram olanlar sütten dolayı da haram olur. Yani anasıyla cinsi temas olmadan boşamışsanız o zaman kızını almanız caizdir.